Şer'i şerif azim bağlayarak iradenin fiile yöneltilmesini nazarı itibara almıştır demek oluyor. Hadis-i şerifte emvela her bir amelin aynı amelin niyeti sebebiyle suretlenip husul ve sıhhat bulacağı beyan edilerek innemel a'malu binniyat ve inma li kulli mri'in ma nava. Femen kanet hidiratuhu ila Allah ve ila rasulih fehidiratuhu ila Allah ve ila rasulih وَمَنْ كَانَتْ هِجِرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَعَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجرَتُهُ إِلَى مَا إليهِ. Her bir amel, aynı amelin niyeti sebebiyle suretlenir ve husul bulur. Ve ancak kişiye niyet ettiğinin karşılığı vardır. Binaen aleyh, maksat ve amaç bakımından kimin hicreti Allah'a ve O'nun Resulüne olursa, rızasını kazanmak bakımından da O'nun hicreti Allah'a ve Resulü nedir?